CECK Radyo dinleyicileri merhaba ben Aytaş Timur. Ben Akif Pamuk. Dünyayı okumaya hoş geldiniz. Biz de Yeryüzü Derneği'nin Efes kampından ayağımızın tozuyla geldik. Bir tabu yıkma kampı vardı, enteresan bir kamp. Ama bugün konumuz o değil. Bugün aramızda Eko IQ dergisinin yayın yönetmeni Barış Doğru var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Barış Hoş bulduk. Şimdi Eko IQ çok etki yaratan bir dergi ekoloji camiasında biraz ondan söz eder misiniz? Bunu neye borçlu? Yani biraz aslında denenmemişi, yapılmamışı yapma e, herhalde biraz buna borçluyuz. Çünkü çok e, yola çıkarken e, biraz ihtiyaçlar üzerine hareket ettik aslında. En büyük ihtiyaçların biri de e, hem ekoloji camiasının kendi arasında hem de ekoloji camiasının e, çok kendisiyle ilişkili görmediği ama aslında görmesi gerektiğini düşündüm. Ee, diğer bileşenler yani... E, evet, şirketler diyebiliriz buna. Ve kamuyla, yerel yönetimlerle. E, başladığımızda bunların e, birbiriyle haberleşebileceği... ...en azından karşılaşabileceği hiçbir e, zemin yoktu. Evet. Biz bu zeminin e, şöyle, yani çok önemli olduğunu düşünüyoruz aslında. E, bu buluşmalar, yani aslında eğer küs yani ...anlaşamayacaksak bile birbirimizi dinlememiz... ...ve birbirimizin ne yaptığını bilmemiz gerekiyor. Bir dakika bir dakika bilinçaltınız... ...oradan bir küs dedi ona biraz da... Evet şöyle çünkü şundan da çok güzel... ...çünkü bir arkadaşımız... ...bizim beşinci yılımız için bir şey söylemişti... ...Eko Ayakü Dergisi'nin... ...ne anlama geldiğine dair herkese bir şeyler sormuştuk... ...şöyle demişti... ...küsleri barıştıran, dostları buluşturan dergi diye... ...yani... Aslında bir arada olması. Yani bir arada olması dediğim e, rahatça birbiriyle diyalog kurabilecek olanların e, bir zemini olmak. E, bir e, evet e, çalış, Çelişkileri olanlarla da en azından birbirlerinden haberdar olmasını sağlamak. E, bizim temel şeyimiz buydu. Yani genelde yayınlar e, belli, e, hep aynı şeyi bir örnek düşünen insanlara yapılıyor. Benim ama gözlemleyebildiğim kadarıyla bu tanışık olmaktan ileri geçiyor değil mi? Bir etkileşim var, et bir... ...iç içe girme var... Ee, ...yani bir etki var... ...bu etkinin üzerinde biraz konuştuk... ...ama tanışmadan sizin. bunu yapamazsınız... Evet. ...ilk önce tanışacaksınız... ...birbirinizi bileceksiniz... ...ne yaptığını anlayacaksınız... ...ondan sonra da bu etkileşim başlıyor... ...etkileşimin... E, ...yani bu etkileşim karşılıklı bir şey işte... Yani ...birbirimizi değiştirmek... ...birbirimizi... E, ...başka hale getirmek aslında... E, ...biz... E, ...yani... E, ...çok önemli şeyler... ...başarsaydık zaten... Hani, daha başka yerlerde olurduk ee, ama biraz yapılmayan bir şeyi yaptık. Ee, bunda hani çok mütevazi olmaya gerek yok. Ee, bir ben başarı de, varsa ben de, ben de, ben de. bu aslında başarı burada yatıyor. Biz burada tabii ekolojistlerin, çevrecilerin, yeşillerin önyargılarını biraz biliyoruz ama öteki kesimin de önyargıları var mı? Onlara pek hakim değiliz. Ee, öteki kesimlerin önyargıları olmaz mı? Yani daha fazla var. Yani ekolojistlerin nasıl bakıyorlar? Azından... <gülüyor> ya şimdi e, bazen <gülüyor> söyleyin. bir limanda bir var ya. Yani. <gülüyor> e, olmaz, olmaz mı? Yani mümkün mü? E, hatta bence ekolojistlerin e, bu konuda en azından bir teorik şeyleri var. E, hani öteki yaratmamak gibi bir bilinçleri var. Evet, ama öyle. şimdi diğer dünyada. E, tekil insanlar tabii ki e, hani bu konularda düşünmüş okumuş insanlar var ama genel olarak o dünya e, rekabet e, işte gelişmeler e, falan üzerine kurulu. E, şimdi öyle bir dünyada e, kendilerinin e, bir üretim yapıyorlar, e, çevreciler e, işte ekolojistler yani onlara göre çevre genel olarak çevreciler olarak adlandırılanlar. E, açıkçası hani işte biraz ket vuranlar e, yani onların önündeki korktukları birileri aslında protesto edilmekten korktukları e, bir e, evet yani başka öteki e, bu ötekiliği e, anlatmak aslında yani, onun, yani bir öteki ol, yani bu bir etkileşim olduğunu anlatmak bunun e, iç e, dinamiklerini anlamak e, gerektiğini biz hep anlattık. Aslında orada da yollar alındı. Yani çünkü şöyle bir şey. Bu konuya eğilmeye başlayanlar e, eğilmeye başlıyorlar. Yani eğilmeye, bükülmeye, başka olmaya, esnemeye başlıyorlar. E, ben bunu çok gözlemledim. E, çok e, yani ekolojist çevrelerin böyle hiç e, tahmin etmeyeceği kadar bu şirketlerin e, içinde ya da kamunun içinde e, çok başka insanlar var. E, bütün bunları takip eden, e, ne olduğunu anlamaya çalışan... E, bir kanal olsa belki içine girecek anladım, e, anladım. müdahale Ama şey, edecek Ekolojistin zihninde yani böyle bireysel şeyler olsa bile bunların tüm, tümel olarak düşündüğünüzde e, asla böyle bir etkileşimin mümkün olmayacağını bu çelişkinin çözülemeyeceğini düşünen bir zihinsel yapı var anlatabiliyor muyum? Bu, bunun için ne düşünüyorsunuz? Ee, yani bu sözünüzü ettiğiniz insanlar özne olabilir mi? orada? yani bence olabilir ama bu e, ekolojistlerin kendi dünyalarını açmalarıyla ilgili bir şey. Kendi dünyalarını kendilerini açmalarını. Yani biz aynı mahallede e, aynı insanlarla yaşamayı çok seviyoruz. Çok, çok rahat bir şey. Tabii. Evet. E, birbirimizin sözlerini tamamlıyoruz. Yarım bırakanları ekliyoruz. Türkiye'de iyice böyle oluyor. İyice böyle. Ya. Ya. Ama yani böyle bir e, genel e, durum vardı. Çok da ağır hani e, yani şeylerle itham etmek istemiyorum. Belki toplumun en ileri kesimleri. E, bu konuda belki en duyarlı kesimleri. Ama böyle bir şey var bu zaten deneyimlemeden öğrenilemeyecek, kendinin fark edemeyeceğin bir şey. Yani ilk önce temas kuracaksın. Orada kendinin ne mal olduğunu biraz anlamaya başlıyorsun. Eğer o kapıları açarsa, açmaya niyetlenirse, açmaya niyetlenenler bence bunları da iletişim kurmaya başlıyorlar. Peki burada dil nasıl değişiyor? Yani o öteki gruplar arasındaki etkileşimsel bir öğrenme sürecinden bahsediyoruz. Yani önce bir inkar arkasından a bu da olabilir gibi mi değişiyor? E, Tabi aynı. Nasıl, tabii, nasıl... Tabii. Yani hiç e, o bildiğimiz hani işte dediğin gibi hani onun bir aşamaları vardır. İnkar işte iletişim kurma sonra temas etme falan ilerleyen e, aynı şey gerçekleşiyor. E, bu biraz e, tanışmak lazım, e, biraz muhabbet etmek lazım. ya yani bir kere e, hani e, böyle kapitalizm ...işte şirket falan, hani falan... ...ama onların içinde insanlar var... ...hani kapıyı aç, kutuyu açıyorsun... <gülüyor> ...insan çıkıyor içinden... Ee, ...olamaz ben... <gülüyor> ...olamaz diyorsun ama öyle yani... ...sonuçta diyor ki ya benim de işte amcam... ...bilmem neydi aslında onunla uğraşıyordu... ...ben de aslında ekolojik tarımını... ...araştırıyorum, ee, çocuğum oldu... ...işte gıda arıyordum... ...bana yardım eder misin diyor... ...birden... E, Dalışman pozisyonunda. Evet yani orada bakıyorsun ki ya <gülüyor> ara bulucu. E, falan. Ya senden çok ileri biz kendi hani e, ben kendi adıma da söylemiyorum yani kimse kendisini çok başka bir yere aslında koymasın yani çok benzer hayatlar yaşıyoruz e, yani önemli olan yani kendimizi değiştirmeye dediğim gibi başka mahallelerde dolaşmaya e, başkalarıyla tanışmaya bir kere açık olmazsak. E, bu iş biraz zor olacak. Burada somut etki örnekleri verebilir misiniz? Şöyle oldu, böyle oldu. Daha bizim gözümüzde canlı alsın, Dinleyicilerimiz anlasın. Ya şimdi e, böyle hani birden sorunca öyle e, ne kadar aklıma gelir bilmiyorum ama e, bir kere şunu e, ben çok öğrendiğim insanlar var e, o çevreden. Ben e, hani onların öğrendiklerini çok söylemekte e, hani daha zor ama ben evet. e, çok şey öğrendiğimi biliyorum. Yani e, ya mesela Hayvanlar e, ve sürdürülebilirlik diye biz bir şey yaptık böyle. E, yani hayvanları sevmeyen diye üç nokta koyduk. Yani insanları sevmez. Böyle bir şey var. Mesela ben onu bir e, işte böyle... E, o bana ilham veren... Hiç buna düşünmemiştim daha önce yani bu kadar. E, çok özel bir şey yaptığım bir alan değil bu çünkü benim. Evet. Ama dedim ki hayır ben bunu kapak yapacağım. Bunu yapmamı sağlayan... Mesela işte bir şirketteki bir arkadaşımızdı. E, yani... E, benim gitmem lazım. Çünkü 8 tane kedi var bahçede. Onu yani orada böyle bir şeyi görüyoruz. Tutku hani militanca hani şey anlamda söylüyorum. Böyle Romantik. bir şey, evet bir şeyi yapmak için emek harcamak, bunun için uğraşmak. Şimdi o dünyada bu daha kuvvetli biliyor musunuz? Şimdi biz biraz da gevşeyiz yani. Öyle böyle bir şey var şimdi hani Tabii ki hani bu kendi bu düşünsel sürecin biraz da ürünü ama e, sebat etmekte az şey değil. Bizim Akif'i bu üzebilir yani. o tembellik hakkını çok seven. Şey. Biliyorum hemen söylüyorum daha yayından önce söylemişti. Evet tembellik hakkı da bence çok önemli bir şey. Ama ben açıkçası sebat etme ve bir şeyde inat etme, bir şeyleri böyle sonuna kadar uğraşma yani tabii şöyle uğraştığınız şeye bağlı tabii bu neye sebat ediyorsunuz. Bunlar her şeyi değiştirir ama e, yani emek harcamayı da çok önemli buluyorum yani. Evet, teşekkürler Barış Bey. Şimdi programın tam burasında sevgili Açık Radyo dinleyicileri sizin için bu kez Portekiz'den bir şarkı seçtik. E, bu Vem adlı şarkıyı Madre grubu seslendiriyor. Umarım beğenmişsinizdir bu Portekirci parçayı. E, Barış Bey şimdi sizin bu söylediğiniz kapağı böyle bir ilhamla seçtik enteresan geldi. Hakikaten e, aslında Türkiye'de herkes bir şekilde bir dergiciliğe dokunuyor. Bir şey ifade etmek istiyorsa bir çevre bir dergi kuruyor. Bence, müthiş, bence bu e, entelektüel camia da müthiş bir canlık kazandırıyor. Ama biraz sizin mutfağınıza da girebilir miyiz? Kapak konusunu nasıl seçiyorsunuz? İlhamları nasıl alıyorsunuz? Ee, kimlerle yazı pastaşması yapıyorsunuz. Biraz oraları anlatırsınız. mısınız? Bize? dergi e, çok <gülüyor> aslında e, çok güzel bir form. Çok kolektif bir form. Yani tek başına e, böyle yaratılacak bir şey değil. E, yani öbür formların tabii kendi başka e, belki güçleri var ama derginin e, şeyini çok seviyorum ben. Benim anlayışıma çok uygun. Çok kolektif bir şey. E, bizim mutfağımız bir kere çok büyük. Yani şöyle. Yani içeride onlarca kişi çalışmıyor. Fakat e, mutfağımızı, yani bir becerilerimizden biri de mutfağımızı çok geniş tutmamız, yani dışarıdan e, tesirlere e, açık bırakmamız aslında. E, bize gerçekten bu konuda e, sivil toplumdan, yani çevre hareketinden, e, şirketlerdeki işte yönetici arkadaşlarımızdan, çeşitli uzmanlardan, kamu'dan, yani aklınıza gelen her yerden konu önerileri, yazı önerileri görüyor. Biz bir becerimiz de çok fazla yeni yazar çıkarmamız aslında. Daha bugün bir arkadaşla konuştum. İlk defa dedi hani ben biraz itekleyerek yazdırmıştım. Ondan sonra şimdi bunun üzerine öykü yazmaya başlamış Hı. ve o öyküsü işte bir toplama derlemenin içinde yer almış. var. yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bu iteklemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii, evet. İşte bu mutfak genişliği Eko aslında bir şey yapabilmişse bu Kolektif aklın ürünü yani bu kapakları yani benim aklımdan falan çıkma yani mümkün değil Hani böyle bu kadar hani ilgelanların geniştir ama bu ilge yetmeyecek yetmez yani o zaman dar bir çevrede sürekli kendini tekrarlayan bir şeye gelebilirdi. Biz her yerden dediğim gibi e, yani kimi zaman telefonla kimi zaman karşılaşınca ya bunu niye yapmıyorsunuz deyince hemen üzerine yıktığım çok insan oldu. Bu yeni yazarların da türemesini sağlıyor. Türkiye'de yazma korkusu vardır. Bilmiyorum hani. Yani pek şairler için yok galiba. Da, yok. Çok şairimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Üç kişiden beşi şairdir diye bir şey. Ama doğru düzgün makale yazma. Yani bir e, okunur bir şey yazma. E, bu böyle mektadır maktadırlı bir rapor dilinden çıkıp e, böyle derdiniz sarih bir biçimde kısa bir şekilde anlatma çok rastladığımız bir şey değil. Biz o konuda çok uğraşıyoruz aslında. Dediğim gibi ama emeğimizin karşılığını da alıyoruz. Çok fazla yeni yazar çıkıyor. Yazarlar yazdıkça açılıyorlar. Onu görüyoruz. Onların bir yazdığı yazıdan işte mesela birden kapak konusu türetiyoruz. Dünyanın 4000 yılından da bize yazanlar var. Böyle, böyle bir ilişkiniz var mı başka yerlerden, tabii tabii. başka ülkelerden? Yani mesela çok fazla doktor öğrencisi var. Ee, dünyanın çeşitli yani. Finlandiya'da doktora yapıyor, işte Amerika'da yapıyor falan gibi. Ya da bir şirkette çalışıyor da olabilir. Ama doktor öğrencileri gerçekten belirgin bir şey. Ee, çalıştıkları alanlar üzerinden başlayıp sonra oradan haber bildirmeye kadar bir işte orada kendi şehrinde yapılan bir çalışmayı aktarmaya kadar uzanan çok yani işte bu kılcal damarlar ama önemli olan şu bence onlara yurttaş gazeteci diyebilir miyiz mesela kesinlikle diyebiliriz ben bunu çok da önemsiyorum yani yeni 21. yüzyılın önemli fenomenlerinden biri olduğunu düşünüyorum burada bir tek önemli şey kapıyı açık tutmak o kadar insanlar ben hani ya yazsana bunu dedim o kadar şaşırıyor ki yani bu teklifler sık sık alınmıyor belli ki burada bir uğraş gerektiriyor sadece evet şunu çok yapıyoruz yani ben bir şey şu konuyu yazmak istiyorum ya yani bize bu konuyu bir paragrafta ne yazmak istediğini özetler misin diye soruyorum bu şey çok önemlidir yani bir paragrafta bunu özetleyebiliyor mu bu konu işlenmiş diyorum mesela bazen e, şu tarafına doğru yazsanız yani orada bir emek harcıyoruz aslında o bir editoryal çalışma e, gerçekleşiyor ve e, onun sonucu da ama alınıyor dediğim gibi yani yazılar bazen çok kötü gelebiliyor. Peki okur tepkisini nasıl alıyorsunuz? Öyle bir interaktif durumunuz var mı? Yani okur tepkisi e, aslında yazıyorlar tabii. Yazanlar da oluyor ama yani Sosyal medyada falan. Sosyal medyada da oluyor ama böyle çok e, olağanüstü bir tepki aldığımı söyleyemem. E, i̇şin garip tarafı e, yüzle karşılaştığımızda anlatıyorlar. Ya şunu okudum ondan sonra onu yaptım böyle oldu falan diye. E, ama çok yazmıyorlar yani o, o Mesela belki de biz onu kışkırtmadık bilmiyorum orasını e, tam bilemiyorum. Ya biz de bunları el yordamıyla yapıyoruz aslında elimizde ne bir reçete var, ne gidilmiş daha önce bir yol var yani e, biz deniyoruz sürekli. E, doğru tepki aldığımız şeylerde orada diyoruz ki maden var burada çalışmaya başlıyoruz e, oradan aslında. Seyetörlerle aranız nasıl? Çünkü pek çok bu alanda çalışma yapan seyetörler var. Bunlarla Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla aslında e, çok. E, İyi temaslarımız var. Ee, yani bu aktivist taraftan da olsun, daha böyle kurumsallaşmış Tabii de, taraflar Onların etkinliklerinizi Hiç taşıyorsunuz, ben izliyorum. Yani. Onları bir kere onların her yaptığı çalışmayı duyurmaya, yani haber yapmaya çalışıyoruz. İkincisi dediğim gibi onları işbirliği ne aslında getirmeye çalışıyoruz ve onlardan bir birisinin kendi hikayelerini yazmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yani evet, her şeyi anladım. biz dediğim gibi küçük bir ekibiz. Ee, sonra her şeyi bizim yazmamız aynı üslup tekrarı da yaratıyor. Tabii herkes bir yeni dünya. Bir Evet Yani evet, o kendi dünyasıyla, kendi terminolojisiyle kendi cümleleriyle geliyor insanlar. Bunu başarmak zaten bence önemli. Sivil toplum kuruluşlarından böyle Change Nocturk'la Greenpeace'le hep böyle çalışmalar yaptım. Çok güzel var. Bence herkes takdirle izliyor. Programımızın sonuna yaklaşırken bir an biraz da sürdürülebilirlik üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü siz de kapaklarınıza çok taşıyorsunuz. Evet. Bu sürdürülebilirlik kavramının e, bazı çevrelerde, işte ekonomiklerde, yeşillerde, çev çevreçlerde e, artık iyice yıpratıldığı, e, içinin boşaltıldığı söyleniyor. Yani biz de mesela zaman zaman onun yerine onarıcıyı kullanmayı tercih ediyoruz. E, ama bir yandan da ...acaba sürdürülebilirlik yetere kadar konuştuk... Mu? ...o yetere kadar e, yayıldı mı? E, burada da bazı... Im, ...şüphelerimiz var ne dersiniz? Çok iyi bir soru. Yani bence bunun konuşulması gerekiyor. Yani bu çiğnenip bitmiş bir lokma mı? E, bir moda mı? Yoksa başka bir şey mi? Ben aslında başka bir rol biçiyorum buna. Yani biraz fazla... E, ...bu konuda... E, ...abarttığımı söyleyenler de oluyor. Ama bence... E, ...sürdürülebilirlik... E, ...her konuda çıkmaza girmiş bu dünyanın için yeni bir çağrı ee, ama bu bir kavram çerçevesinde dönen bir mücadele de aynı zamanda yani o onu tüketip e, harcamaya bir böyle şey haline getirm, malzeme haline getirmeye çalışanlar var ama e, hani bunun adını değiştirmek e, önemli değil yani onun adını e, zikretmek sürekli tekrar etmek değil ama o bir kavramsal çerçeve var o kavramsal çerçeve e, Bence çok temelleri çok sağlam. Yani ortaya çıkışı, evrimi bence son derece önemli. Yani çok basit bir yerden çıktı sürdürü sürdürülebilirlik. Sürdürülemezlikten çıktı. Ne evet, bileyim Roma Yani bu çıktı. bir e, sosyal, ekonomik ve e, çevresel olarak dünya üç krizle aynı anda karşı karşıya. Bunu ısrarla söylüyorum. Bunlar üst üste düştüğü bir tarihsel dönem dünyada yok. Dünya tarihsel olarak. Yani çeşitli bölgelerde ekolojik kriz olmuş olabilir ama bu küresel bazda küresel bir iktisadi kriz küresel bir çevresel kriz ve küresel bir sosyal kriz bunların hiç hiçbir zaman gelmemişti. O zaman bunun anlamını bunu harcatmamak ve bunu tahkim etmek bunun üzerine düşünmek bunu başka disiplinlerle birleştirmek bence çok önemli. Yani çünkü bu gerçekten çok disiplinler arası bir şey. Yani psikoloji, sosyoloji, eğitim her yere konuşabiliriz bu konuda. Eğer bunu buradan besleyebilirsek... Belki ekonomi de. Çünkü mesela ben bu sürdürülebilirlik mevzusunu Türkiye'deki ekonomistler arasında çok e, tartışıldığını görmüyorum. Mesela bu Degroft küçülme kavramı Hı -hı. değil mi? E, hiçbir yazan çizen yok. E, bir kalkınma, büyüme, tabu gibi olmuş. E, halbuki sürdürülebilirlik biraz bunları tartışmayı da gerektiriyor. Kesinlikle, yani yani bu çok farklı disiplinlerin gelip bunları konuşması her camiadan e, buradan bir şey çıkarır. Be belki Eko Ay Kübra'da hakikaten ciddi bir rol de oynayabilir e, ekonomistlere sayfalarını açarak değil mi e, bunları tartıştırarak çok doğru yani biz dediğim gibi hani etki alanımız belli alanlarda güçlü ama belli alanlara konumuzun yetiştiğinde söyleyemem yani birçoğu bizi zaten bilmiyor da olabilir iyi takip edenler de olduğunu biliyorum Hı -hı. bu etkileşimi aslında devam ettirmek önemli yani burada bu tartışma yani bu bu sözler daha tükenmiş değil bence İlk sözler söylendi. İlk sözler çarçur edildi. E, ama daha bu konuda e, konuşacak e, çok e, materyal, çok şey var. Farklı disiplinler, iktisat kısmı çok e, doğru söylüyorsunuz. E, yani kısır bir işte e, yani böyle şey halinde aslında. E, bu konuda çalışan çok hoca var. E, ben aslında biraz da oradan da... E, yani hangi bunu, alanda yani, yani bizim gözlemiz daha çok sosyologlar felsefeciler filan çalışıyor doğru, ama, ama ekonomistler pek e, bunu kalkınmacılar verip... arasında çalışanlar var bunu e, bence orada onların daha çok konuşması gerektiğini evet, söylüyorum ben de düşünüyorum, ben düşünüyorum. E, çok az konuşuyorlar bu konuda çok az yayın üretiyorlar e, yani illa bizim dergi olması gerekmiyor yani e, ortaya çıkıp bağırmak e, gerekmiyor ama Öyle ağırlıklı hocalar var ki bu konuda çalışan aslında e, söz söylemeyi e, niyetlenirlerse ortaya çıkarlarsa e, birçok kanala açılabilir. Gerçekten bir de yeni bir söz söylendiği zaman e, ne kadar nereden söylenirse söylensin e, doğru bir sözse etkili bir sözse dalga dalga geliyor diye düşünüyorum. Vaktimizin sonuna Vaktimizin. geliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İKU Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru ile görüştü. Bugün geldiniz. Ben Sağ olun, teşekkür var olun. çok Benim için keyifli bir sohbet oldu. Umarım Bunları konuşmak istiyorum yani aslında. ağırlarız Çok teşekkür ederim. Veda etmeden önce tabii ölüm orucuna yatmış olan Nuriye Gülmen ve Semik Özakçı bugün gözaltına alındı. Bu bizim canımızı çok yaktı. Onların ve haksız yere gözaltına alınan bütün diğer insanların en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasını umuyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmak.